Ağuzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim kitab Ezan Ezan kitabı 1. Ezanın başlaması babı ve Aziz Celil olan Allah şu kavli birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu bir eğlence ve oyun edinirler. Bu kendilerinin hakikaten akıllarını kullanmaz bir yürük olmalarındandır. Maide Suresi 58. Ayet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 Yahudileri ve Hristiyanları da zikrettiler. Yani bunların ait olduğunu düşündü, düşündüler ve onlardan vazgeçildi. Mütakiben Bilal'e ezan lafızlarını ikişer ikişer, ikamet lafızlarını da birer birer söylemesi emrolundu. İbn-i Ömer radıyallahu anh derdini, şöyle dedi.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 Katkı metes salatu kabul müstesna ikamet lafızları ikâr edilmez. Bize halitini kılabildim. O da enesten olmak üzere taklit etti. Enes radıyallahu Allah Han şöyle demiştir: İkârle ezan lafızlarının çiftlenmesi, ikamet lafızlarının da tek tek sürülmesi emrolundu.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 hiç de aklında olmayan şeyleri hatırlatır durur. Ta insan kat ve kat kıldığını bilmez oluncaya kadar kendisiyle uğraşır. 5. bak. Ezan okumada sesi yükseltmek. i̇bn İbnül Abdülaziz dil müezzini ya külfetsiz bu yahut yanımızdan ayrıl demiştir. Bize Malik Abdurrahman İbni Abdullah İbni Abdurrahman İlki Essa El Ensari'den sonra El Mezani'den o da babası Abdullah'tan haber verdi. Ona da Ebu Said El radıyallahu anh haber ver. Şöyle demiştir. Görüyorum ki sen davarı ve, ve kırları seviyorsun. Davarların başında yahut Diyeğindeyken namaz için ezan okuyacak olduğun zaman tit seslerini dert. Zira müezzin sesinin yetiştiği yere kadar insan cin hatta bir şey yoktur ki ezanı duymuş olsun da <gülüyor> kıyamet gününde müezzin lehine şahidette bulunmasın. Ebu Sa'id hadisin sonunda ben bunu yani müezzinin sesinin yetiştiği yere kadar.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 İnsan müezzin işittiği zaman ne söyler babı? Ebu Said radıyallahu anh şöyle demiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinin nidasını işittiğimiz zaman siz de onun demekte olduğu sözler gibi söyleyiniz buyurdu. Bana İsa İbni Talha tahtis etti. O da muaviye'den işitmiştir. Muaviye bir gün ezan okurken müezzinin dediklerini eşhedü İnne Muhammeden Resulullah sözüne kadar aynen tekrar etmiştir. Bize Hişan Yahya'dan geçen hadis hadis tarzında tahdis etti. Yahya İbni Ebi Kesir şöyle dedi. Kardeşlerimizin bazısı bana tahdis etti ki Muaviye Müezzim Hayya salat dediği vakit La havle ve la kuvvete illa billah demiş. Ondan sonra da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 Kıyamet gününde benim şefaatim ona vacip olur. Ezan okuma hususunda kura atma babı Ve dil ki bir takım topluluklar ezan okuma hususunda ihtilaf etmişlerdir. Saad bin Ebi Vakkas da bunlar arasında kura atmıştır. Buğriler radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.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 Abdullah i̇bn Haris şöyle demiştir. Abdullah İbn-i Abbas radıyallahu anh çamurlu bir cuma gününde bize hutbe edeceği sırada müezzine ezan okulun için hayyale selatü sözüne ulaştığı zaman esselatü filrihal namaz evlerde kalacak diye nida etmesini emretti. Bu emirden dolayı insanların bazısı bazısına baktı.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 Hilal ezanı geceleyin okur. Hilal rey İbn-i Umlu mektub kadar yiyiniz, içiniz buyurdu. 14. bat. Ezan ile ikamet arasında ne kadar fasıla vardır? Ve namaz ikametini bekleyen kimse ezandan sonra ne kadar bekler?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 ben bir kişilik bir toplulukla beraber peygamberin yanına geldim. Yanında 20 gece kaldık. Peygamber rahim ve rafik tabiatlı idi. Ehli iyalimizi özlediğimizi görünce bize dönünüz. Onların yanlarında bulununuz. Onlara dini öğretiniz. Benim nasıl namaz kıldı, gördüyseniz öylece namaz kılınız. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun. En yaşınızda size imam olsun buyurdu. 18 Cemaat olduktan oldukları zaman yolcuların için dahi ezan ve ikamet olacağı arefe ve de öyle olacağı soğuk yahut yağmurlu bir gün ve gecede müezzenin "İttsavatu filrihal sözü babı Ebuzer radıyallahu an şöyle demiştir.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 ki sünnet ve kanundur demiştir. Ayşe radıyallahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdestli abdessiz her halinde Allah'ı zikrederdi demiştir. Bize Sufyan Avn ibn Ebi Cuhafe'den o da babasından olmak üzere tahtis etti. Ebu Cuhafe'ye Bilal bir ezan okunurken gördüğüne haber verip ben ezan okuduğu sırada Bilal'in ağzına şu tarafa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 Peygamber birçok kimselerin koşma seslerini işitti. Namazı kıldırdıktan sonra ne oluyorsunuz diye sordu. Namaza yetişmek için acele ettik dediler. Peygamber aleyhi ve sellem öyle acele acele koşuşmayınız. Namaza geldiğiniz zaman vakar ve sekinetten ayrılmayınız. Ağır arı, ağır yürüyünüz. Namazdan yetiştiğimiz kadarını imamla beraber kılınız. Kaçırdığınızı da sonra yalnızca tamamlayınız buyurdu. 21. Bak İnsan namaza koşmaz fakat sekinet ile ve vakar ile gelmelidir. Peygamber de namazı, namazın geliştiğiniz kadarını imamla rakamınız. Kaçırdığınız kısmını ise sizleriniz tamamlayınız buyurdu. Bu hadisi Ebu Katebe Peygamber'den rivayet etti. Ve yine Ebi Zib El o da Ebu Hureyre'den olmak üzere tartış etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem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 Sonra o cemaatı bırakayım, bu namaza gelmeyen erkeklerin üzerlerine gidip evlerini üstlerine yakıvereyim. vereyim günün nefsim olan Allah'a yemin ederim ki onların hangisi burada semiz etli bir kemik parçası yahut iki tane güzel paça olacağını bilir olsaydı muhakkak ki namazına gelip hazır bulunurdu. 30. Cemaat namazının fazileti babı.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 Hasan Hasri bir kimseyi anası ona olan şefkatından dolayı yatsı namazı cemaatine girmesini, gitmesinden men ederse bu kimse anasının bu menine itaat etmez demiştir. Bu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun.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 Namazı kıldığı zaman ise namazı kıldığı yerde kaldığı müddetçe. Melekler ona şu salatı okumaktan ayrılmazlar. Allahümme salli aleyhi Allahümme urhamku. Ya Allah ona salat et, ya Allah ona merhamet et. Her biriniz namaz kılmayı beklediği müddetçe nevi namaz içerisinde bulunmakta, bulunmakta devam eder. 31-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 Bizim melekleriyle gündüz melekleri de sabah namazında bir araya gelirler. Sonra Ebu ile bu takliye işte haç için isterseniz inne kur'anel fecre kâne meşhuda şüphesiz fecil Kur'an'ı şahitliğidir. Şahitliğidir. El-İsra suresi 78. ayeti okuyunuz idi. Şu ayıp şöyle dedi. Bana Nafi Abdurrahman İbni Umer'den tahdis ettim O cemaat namazı 27 derece faziletli olur demiştir. Bize Ameş tahdis edip şöyle dedi. Ben Salim İbni Edir Caat'tan işittim. O şöyle dedi. Ben Ümmü Derda'dan işittim. O şöyle diyordu. Ebu Derda radıyallahu anh öfkeli olarak yanıma geldi. Seni öfkelendiren nedir dedim. Vallahi ben Muhammed ümmetinden onların cemaatle namaz kılmaları müstesna, kusursuz yaptıkları başka bir şey tanımıyorum. Bu Musa radiyallahu anh şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Namazdan dolayı insanların en büyük ecre hak kazananı,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 gelirlerdi. 33. Mescit yolunda atılan adımlar mukabilinde Allah'tan ecil, sevap, rıza, niyaz ehl-i ehl-i mekbabı. Enes radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey Selime oğulları! mescit yolunda attığınız adımlarınızın ecrini hesaba katmaz mısınız? Mücahid ve nektubu ma ve asarehum Biz ondan Önden gönderilenleri, gönderdikleri şeyleri ve bıraktıkları eserleri yazıyoruz. Yasin suresi 12. ayetindeki asar lafzını tefsir edip hutsa, adımlar demektir demiştir. Ve İbnu Ebu Meryem şöyle dedi, bize Yahya İbnu Eyyub haber verip şöyle dedi, bana Hümeyt tahtis etti şöyle dedi, bana Enes şöyle dedi,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 İbni İbrahim'den, o da Havs İbni Asım'dan, o da Abdullah İbni Buhayne'den Muhammed İbni Seleme'de şöyle dedi bize, Saad İbni İbrahim Havs'dan, ona da Malik'ten diye haber verdi. 39. Hastanın cemaatte hazır olması hususundaki sırrının beyanı buldu. El Esvet İbni Yazid Enneha'yı şöyle demiştir.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 Cemaatle Ebu Bekir'in namazına uyarak mı namaz kılıyorlardı denildi. Ameş başı ile evet dedi. Bu hadisi Ebu Davud-ı şubeden o da El-Ameş'ten olmak üzere bir kısmını rivayet etti. Ebu Muaviye Muhammed ibn Hazım El-Ameş'ten yaptığı rivayetinde Resulullah Ebu Bekir'in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 yüzapt olduğu halde ayakları yerde sürünerek çıktı. O Müdullah İbn Abdullah şöyle dedi. Ayşe'nin bu dediği İbn Abbas'a dediğini İbn Abbas'a zikrettim. O bana Ayşe'nin ismini söylemediği kimsenin kim olduğunu bilir misin dedi? Ben hayır dedim. O Ali İbn Ebi Talip'tir diye haber verdi. Yağmurda ve tırk, yağmurda ve diğer bir illette kendi menzilinde namaz kılmaya ruhsat bab.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 Peygamber'e bir hasıl yaydı. Hasılın kenarına su sertti. Peygamber o hasılın üzerinde iki rekat namaz kıldırdı. ağlı Carut'tan bunu işiten bir kimse emese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duhar namazı kılar mıydı diye sordu. O da o günden başka onu kıldığını görmedim dedi.